Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. 95 MHz açık radyodayız. Bir pazartesi sabahı gene. Efendim e, bugünkü destekçimiz Ayşen Serts. Çok teşekkür ediyoruz kendisine radyomuz adına. E, biz gene anne e, sözcüğüne devam ediyoruz. Anne ile... Dokuzuncu programımız mıydı Kerem? Dokuz, dokuzlu galiba değil mi? Dokuz, evet, dokuz, dokuz oldu. Karıştırıyor bazen. Alper Hasanoğlu e, hariç dokuz program. E, daha da devam edecek gibiyiz. Efendim e, programın başında her zaman olduğu gibi sosyal medya adreslerimizi, iletişim adreslerimizi bir anımsatayım. E, programımızla aynı isimle demişken aslında programımızın adını da bir kez daha açıklayayım. E, ara ara böyle e, açıklıyoruz. Tabii ki herkesin e, her pazartesi dinlemesi söz konusu değil. E, hala bize bazen e, Kamus ne demek diyen ya da bizi Kamuy'u, e, Albert Kamuy'u yanlış telaffuz ediyoruz zanneden <gülüyor> insanlar oluyor. Geçen o yüzden... bir arkadaşa e, ha. Dedim, Twitter adresini yazdırmaya çalıştım. Kamus da geçtiğince C ile yazdı. Ha. Albert Kamuy'u gibi <gülüyor> Soy ismi gibi. Ayberkan. Aynen. Ee, Bana da sözle bazen söylüyorlar işte kamu mı falan işte ama o sesi okunmuyor gibi hani hmm. <gülüyor> karşılıklı birbirimizi düzelterek böyle gibi oluyor bazen. <gülüyor> Efendim e, kamusla güreş olmaz diye çok eski bir söz var. O kadar eski ki belli ki çok az insan biliyor. E, o yüzden e, sıklıkla açıklıyoruz. E, Kamus sözlük anlamına geliyor. Böyle kamusu Türkiye falan vardır. E, oradan belki akılda kalabilir. E, sözlükle güneş olmaz demek yani. E, hatta lugatla pehlivanlık olmaz versiyonu da var bunun. Aslında bütün sözcüklerin anlamları sözlüktedir. Yeni yeni manalar türetmeyiniz, uydurmayın, sözlüğe bakınız anlamına geliyor. Ama biz e, sevgili dostum Kerem Doğan'la 5 e, yıldır Açık Radyo'da e, bir şekilde e, kamusla güreşiyoruz. E, bazen yenişemiyoruz, bazen kamusun dediğini kabul ediyoruz. Bazen biz başka başka e, ya da yan e, anlamlar ekleyerek... E, Böylece e, bu güreşi sürdürüyoruz. Programın ismi o yüzden Kamus'la Güreş ve aynı isimli tabii ki Türkçe karakterlerle Gmail adresimiz var. Ve aynı şekilde yazılan Twitter adresimiz var. Twitter'da e, sıklıkla e, programla ilgili küçük alıntıları, e, bazı açıklamaları e, kullanıyoruz. E, takip ederseniz çok seviniriz. Instagram'dan. Pazarları mutlaka e, hatırlatma yapıyoruz. Ne zaman, neden bahsedeceğiz diye. E, takibiniz bizi mutlu eder. E, bugün sevgili dinleyicilerimizden bir ricam olacak benim. Şimdi e, anne konusunda e, bize e, annelerin en çok sarf ettiği sözler, bu kendi anneniz de olabilir... Bir de bizim toplum yapımızda tabii daha çok böyle çok sık tekrarlanan anne sözleri var. Hatta Twitter'da böyle bir adres de var. Zaman zaman çok komik, keyifli Türk annesi sözleri koyan. Gelecek hafta ondan da bir takım alıntılar paylaşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz de tabii nereyi kullanıyorlarsa Twitter'dan da, Instagram'dan da ve tabii ki mail aracılığıyla da yollayabilirler. Ufak bir seçki yapacağız belki hepsini kullanamasak bile. Çok uzun bir giriş yaptım ben. Keremciğim e, konuyu... Va -va, ben hüdyalara <gülüyor> daldım bu arada diyormuşum. Evet uyan o zaman. <gülüyor> Olsun canım benim. Uyandım zaten uyanım gayet uyanım. Sabah yediden beri uyanım. Şimdi geçen hafta biraz çağrışımlardan bahsederken kadının bedeni üzerindeki değişikliklere... E, değinememiştik. Değindik ama biraz daha hani kapsamlı olarak baktığın zaman kadın bedenin üzerinde özellikle gebelik döneminde anne fizyolojisinin değişimiyle ilgili kaç not var onları paylaşmak istedim. Süre olarak 267 günlük bir süre söz konusu bu gebelik döneminde. Ben birden girdim ama konuya evet, <gülüyor> iyi yok yani. değil mi? Tabii tabii çünkü ben evet. çok uzattım zaten. Aslında bu vücudun büyüyor. her her sisteminde değişiklikler oluyor, bu değişiklikler nasıl silahiyet ediyor? Dediğim gibi 267 günlük bir gebelik süresi var ve bu değişikliklerden bir tanesi üreme sisteminde tabi ki oluyor. Üreme sisteminde örneğin işte anne rahmi uterus, kadın rahmet büyüyor. Bu ovülasyon dediğimiz yumurtlama geçici olarak durma söz konusu. Hı hı. E, vajinal değişiklikler oluyor tabii yani. örneğin işte vajinadaki damarlanma artışı söz konusu. E, kas iskelet sisteminde değişiklikler oluyor. Mesela işte hormon yapımındaki artıştan dolayı e, tüm vücuttaki kas iskelet sisteminde bir çeşit gevşeme oluyor. E, Kardiyovasküler sistemde değişiklikler oluyor. Burada ilginç bilgiler var aslında. Uterus büyüdükçe yani rahim büyüdükçe diyafram yükseliyor. Kalp yukarıya ve sola doğru yer değiştiriyor. Hmm. Kalbin evet. pozisyonu değişiyor yani. Evet. Çok ilginç. Ee, yine bu kulak-burun-boğaz sistemi diyebileceğimiz bu kısımda bir takım ses değişiklikleri oluyor. İşte nefes solukları yaşanıyor. Tükürük artıyor çok ilginç bir şekilde. Bu tükürükün, kürüğün de asititesi yüksek olduğu için kadınlarda, annelerde diş çürümelerine neden oluyor. Hmm diş etikonamaları oluyor aynı zamanda. Yine böbrekler bir, bir buçuk santimetre büyüyormuş. Bu da çok ilginç bu dönemde. Evet. İşte bu benlerimiz, şillerimiz, yani kadınlarda, annelerde koyulaşabiliyor. Metabolik değişiklikler oluyor tabii. kilo alma gibi. İşte sıvı, elektrolit, elektrolit metabolizmasında inanılmaz değişiklikler söz konusu. Tabii psikolojik etmenler de var. Bunlar da ispatlanmış. İşte genelde üç... Dönemde 3 trimester deniliyor. Trimester'da e, bunlar e, incelenmiş. Kadının e, psikolojik olarak değişiklikleri söz konusu. E, tabii hep böyle olumsuz tarafından bakmış gibi olduk ama sen bir örnek vermiştin bana bazı... <gülüyor> ya olumluluklar da evet. var. Evet sen e, bu vücudu değiştiriş konusunu aktarırken aklıma gelmişti aslında. Hani özel olarak benim araştırdığım bir konu olmadı ama... E, Hatta bu konuda bir belgesel izlemiştim ben yıllar evvel. Ee, Yanılmıyorsam BBC'nin bu şekilde yaşlılığı da anlatan bir belgeseli vardı. Bir de e, bir annenin e, hani sperm düştükten sonraki adım adım e, olabildiğince takip etmişler. Tabii takibiyle bütün bu senin anlattığın değişimleri çok etkileyici bulmuştu. E, fakat bir takım olumlu değişimler de yapıyor neyse ki. Çünkü saydıklarının çoğu vücudu bir hayli yoran ya da yıpratan şeyler. Benim e, anımsadığım diyeyim yani o belgeselden değil de günlük hayat içinde çok duyduğum bir şey e, yani hamile kalındığı zaman meme kanseri olma riskinin belli bir oranda düştüğü ama bunun dışında Hı -hı. da şeyler var e, araştırmadan burada tabii paylaşmayalım e, Yok araştırmadan dediğin gibi şey e, ya bu psikolojik trimesterlerde psikolojik değişikliklerde bazı dönemlerde e, kadının e, Rus seviyesi yani mutluluk seviyesi e, inanılmaz artıyor. Bir bir bir dönem özellikle e, çok mutlu oluyor kadınlar. E, o da yine bu e, bu nörotransmitterlerle ilgili muhtemelen işte bu serotoninlerle işte dopaminlerle açıklanan bir dönem oluyor. Orada bir artış söz konusu oluyor ve bu da onların günlük ruh hallerine e, yansıyor. Benim bildiğim böyle bir örnek var yansıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Lazım. Evet. E, Geçen hafta da paylaşmıştın. Ben de biraz bakındım. kolektif kitaptan sevgili eski sponsorumuz diyeyim. Evet. <gülüyor> Buradan sevgiler onlara, arkadaşlara. Desteklerinden dolayı aynı zamanda tekrar teşekkür edelim. Evet, selam. İnanılmaz bir kitap. Yani ben de biraz inceledim. Nathalie Angier'in Kadın Sonsuz Coğrafya adlı kitabı. Hmm. Burada bir kadın, anne sütü, kutsal su başlıklı bir yazısı var. Ben çok beğendim. Buradan küçük küçük notlar aldım. Paylaşmak istiyorum. Evet, Çünkü hayli ilginç çekici güzel. bilgiler evet. mevcut. İlkin Meryem Ana'dan başlıyor bu kısım. İşte Meryem Ana İsa'yı doğururken hiç acı çekmiyor. Yaşam boyunca da bekaretini koruyor. Hepimizin bildiği bilgiler bunlar. Cesedi de ölümünden sonra çürümemiş. Gökyüzüne yükselmiş. Yazar bu da bir yorum katıyor tabii İşte anatomi, biyokimyayı ve termodynamiği dinamik bilimini hayli çiğnediğini söylüyor Meryem Hanımın yani e, homo, homo sapiens'in uzantısı olarak görülen alt memeliler bir kenara diğer kadınlardan da oldukça e, farklıydı. Farklıydı diyorum Meryem için. E, ancak bununla birlikte Meryem işte dişiliğini ifade ediyor tabii ve sınıfını keskin bir şekilde temsil ediyor. Yani işte süt bezlerini kullanıyor. Dolayısıyla Bebek İsa'yı da emzirmiş oluyor. Böyle resimler de vardır. Evet. Çok Hatta bunun dair Batı e, sanatında resim deyince o aklına geldi. İşte emziren, süt veren Meryem Batı sanatında hayli örneklerle yer alıyor. Ancak bu örneklerde amaç daha çok bakanlarda Meryem'in memesi de Şehvet uyandırmak değil, oradaki olağanüstü alışverişin saflığını ve doğuracağı olasılıkları düşündürmekti demiş yazar. Ee, özellikle de hani Meryem'in program öncesinde de konuşmuştuk, Meryem'in işte bu emzirme esnasındaki memesinin duruşu ile ilgili matematiksel sorunlar olduğundan da bahsediyor. Ee, çünkü so, soyut değil, sobut resimler e, bu memedeki işte şehvet duygusunu uyandırmamak için İnsanlar daha çok resmi o şekilde işte ressamlar yönlendirmeye çalışmışlar, çizmeye çalışmışlar. <gülüyor> i̇şte burada daha amaçlardan bir tanesi kutsal ruhu besleyen memenin sınırsız kudreti, yaşam verdiği can, işte başkalarına sonsuzluğu başlayan kişiyi daha çok resmetmek demiş. Sıradan bir kadının meme bezi emdikçe emen bir canın açlığıyla nasıl daha da güçleniyorsa, Meryem'in memesi de ağızların en kutsalıyla... Bütünleştiğinde güçlenip kutsanmıştır. Yani salgılar ve emiliyor. İşte bir yandan kutsal bakirenin sütü İsa'nın yaralarından damlayan kandan sonra en önemli ikinci kutsal sıvıymış. Tidemci. Bu da evet. ilginç bir şey. Ee, Meryem diyor yazar ne ilk kutsal latteydi ne de son. Aslında kısacıkla bir Yunan e, E, hikayesiyle şarkı arasında gireyim istersen, e, bir Yunan Tanrı'nın sütünün onu içenlere sonsuz sonsuz yaşam bahşettiği söylüyor Yunan Tanrı'nçası da Hera, hmm. Zeus her zaman gibi bir ömrüyle bir çapkınlık diyeyim tırnak içerisinde, Akbeni ile ilişkisinden dolay dolayı Doğan e, Herkül'ü ölü ölümsüzleştirmek için e, İşte bu sonsuz yaşam gücü elinde olan Hera'nın odasına bebek Herkül'ü koyuyor. Herkül bebekken de Herkül gibi maşallah. İşte kaslı vesaire Hera'ya Hera doğru yönleniyor ve Hera'nın işte memesine doğru hamle yaptıktan sonra Hera'nın memesinden Hera da fark ediyor durumu. Ancak fark etmesi işe yaramıyor. Biraz da olsa süt fışkırmış oluyor ve bu azıcık sütle beslenen, Herkül'de bir şekilde ölümsüzlük şanına ulaşıyor diyeyim. Hmm. Bu da bir anne sütüyle ilgili ilginç bir hikaye olarak kalsın. Sana da şarkıyı hatırlatman için söz vereyim bari ne yapayım Didem'ciğim? Pekala, alıyorum sizi. Efendim, e, parçamız e, şöyle aslında eski konumuz Selçuk altına da buradan bir selam etmiş olalım. E, bu parçaya bir hafta bulunarak aslında e, olumsuzluk ekip kullandığı bir şekilde ama e, Dvorjan, Songs My Mother Taught Me, a, annemin bana öğrettiği şarkıları dinliyoruz. Açık Radyo 95'deyiz. Kamusta güreşiyoruz. Radyosunu yeni açılan açan dinleyicilerimize hatırlatma babında anne kelimesine bakıyoruz. Ee, elimizde kolektif kitaptan çıkan Kadın Sonsuz Coğrafya adlı kitap var. Natalie Engir'in. Oradan bazı anekdotlar paylaşıyordum sevgili dinleyicilerimizle. Paylaşmaya devam ediyorum. Tarihsel notlar var Didem'ciğim. İşte bir kadının E, mensüel kanı sürekli olarak kirli kabul edilmesini anne saflığı dengeler de, demiş yazar. Bu çok ilginç. Hakikaten hmm. bu mensüel kan genel olarak bir böyle bir kirli kabul edilmesiyle dair bir algı var maalesef. Evet. E, Hatta kirlenmek var, olarak da ifade edildiği oluyor durumun buna bağlı olarak. Bu, bu anne sütünün saflığı ile ilgili e, enteresan örnekler var. Valerie Fielder'in klasikleşen kitabı Breasts, işte Buddles and Bates'te tanımladığı gibi diyor. Milyardan önce 16. yüzyıla ait er tıp papürüsünün kitabında e, katarakt, yanık, egzama ve insan karnındaki istenmeyen atıkların atılması için insan sütünün kullanılmasını önermişler bir dönem. Hmm. Tedavi. Antik Mısırla ilgili evet. çok ilginç örnekler var. Antik Mısırlı sütanneler hizmetkar sınıfının tek soylu kişileriymiş efendim. Hmm. İşte kraliyetin sütannesi kraliyet cenazelerine davet edilirdi. Demek ki ne kadar önemli bir şeyse yani cenazeye davet edilmek. Evet, dolayısıyla sütanneleri çağırıyorlarmış. Sütannenin çocuğu da kralın süt kardeşi olarak kabul edilirmiş. Odiyos'la ilgili ilginç bir örnek var. Tabii 20 yıl süren yolsuzluktan sonra perişan halde eve döndüğünde onu tanıyan yalnızca iki kişi olmuş efendim. Bunlardan birisi Sadık Köpeği Argus ve diğeri de süt annesi hmm, doğru Bu eski tıp otoriterleri işte bebeğin kişiliğini işte e, mizah duygusunu e, anne sütünden geldiğine dair e, bir, ta, bir takım iddiaları var. E, bu hmm. iddiaları da örneklerle beslemişler. Hmm. Tarihteki en acımasız e, imparatorlardan bilinen işte Tiberius'un, Roma imparatorlarından Tiberius'un aynı zamanda bir alkolik olduğu dolayısıyla emziren kadının da hali alkolle haşir haşir olduğu söyleniyor, rivayet ediliyor. Aynı Hı. yine vahşi Caligula'nın da süt annesinin memesine kan sürdüğü efendim rivayet edilirmiş. Hı. Böyle ilginç örnekler var kitapta. Daha işin teknik boyutu işte meme bezi, plasenta, sütün işte bilimsel bilgileriyle ilgili paylaşımlarım devam edecek. Ben devam edeceğim. Ama sözü sana vereyim. Ben çok konuştum bugün. <gülüyor> olsun canım. Genellikle ben daha çok konuşuyorum. O yüzden bugün bir şey oldu. bundan sonra ben konuşacağım. <gülüyor> Söz hakkı bende. <gülüyor> Neye <bakalım>. göre? <gülüyor> evet yok olsun. Birazcık hiç olmazsa dengeleme oldu bugün. Ee, sen hep şey dersin ya böyle benim bölüm ya da anlatım çok uzun olduğunda ben de dalmıştım falan. Ben de dalmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Kerem Bey'im. Efendim sevgili dinleyicilerimiz Aynı kaynaktan devam ediyorum ben de. Kaynağı paylaştık çünkü Keremle. Şimdi benim aslında elimdeki kısımlar da tam da bu sütün ve anneliğin bittiği dönemler, biraz menopoz ve sonrası ile ilgili. Ama annelikle ilintili şeyler bitmiyor. Şimdi şöyle aslında. Malum insan yavrusu diğer memeli bütün türlerden çok daha uzun bir sürede büyüyüp kendine bakabilir hale geliyor. Şimdi tabii şuna bağlıyoruz. Diğer memeliler hatta bize en yakın olan primatlara baktığımızda ölene kadar yumurtlamaya devam ediyorlar. Hatta bebek de tabii verebiliyor. Ama insan hayatı da uzunsa neredeyse ömrünün yarısında insan dişisi yumurtlamayı ve bebek yapmayı bırakmış oluyor. Bunun üzerine bir kafa yorulmuş. O bölümden birkaç ilgimi çeken şey paylaşacağım. Şimdi neden olabileceğiyle ilgili bir takım yaklaşımlar var. İnsan yavrusu epey masraflıdır denmiş. Bağımsızlığa kavuşması minimum 14 yıl. Yani beslenmesi, giyinmesi, barınması, çevresi neyi gerektiriyorsa o konuda eğitilmesi, canı sıkılanların ya da zorbaların pençesinden korunmaları gerekir. Şimdi buna bağlı olarak... E Aslında tabii ki artık modern yaşamda, modern ailelerde, hatta ona modern de değil, postmodern diyebiliriz ama e, babalar da bu işin içine çok katılıyorlar. E, olabildiğince eşitliğe yakın çocuğa bakmaya çalışanlar var. Hala azınlık olmakla birlikte ama geçmiş yüzyıllara, bin yıllara bakıldığında hani çocuğun daha çok bakıcısı ve koruyucusu anne. Böyle düşünüldüğünde e, annenin 45'inden 50'sinden 53'ünden ne zaman menopoza girdiyse ondan sonra da belli aralıklarla çocuk doğurması özellikle doğum kontrolünün olmadığı zamanları da düşündüğümüzde aslında bu sefer çocuğun bakılmasıyla ilgili bir imkansızlığı beraberinde getiriyor gibi bir yaklaşım var. Bir, bir Bunu paylaşmak istediğimiz zihin açıcı şeyler bunlar. Ee, ama bir yandan da şöyle bir e, bilgi de tabii ki ekleniyor e, metinde. Çok eski çağlara baktığımız zaman e, insan ömrü yani bu diyelim ki işte 3000 yıllık dönem içinde insanın e, en azından e, işte şehirleşip tarımla ilgilendiği ve kendini daha koruyup iyi beslenebildiği süreçlerin öncesine e, ilk çoğalara baktığımız zaman o zaman bulunan fosil kalıntılarında hani menopoz sonrası kadın sayısı yok denecek kadar az. Yani hmm. genellikle 45. Hadi 50 yaşında ölmüş oluyorlar. O yaştan yaşlı e, bulunan çok az fosil var. E, böyle şey düşünüldüğünü... Evet. Yani çünkü yaşam çok daha zorlu e, ve o yaşamın içerisinde evet e, menopozu göremiyor kadın yani. Ancak yüz yıllardır, bin yıllardır değişen ve rahatlayan koşullarda artık çok daha uzun yaşayıp hatta dalya diyebilen kadınlara baktığımızda torunlarını, hatta torunlarının çocuklarını ve hatta torunlarının torunlarını gören e, kadın örnekleri de söz konusu. Burada da şeyden bahsediliyor. Yani aslında kadının annelik halinin e, büyük annelikte de devam ettiği, çok defa e, yaşamları buna el veriyorsa kızının çocuğuna hep anneannelerin ya da büyükannelerin baktığı hatta antropologlar bununla ilgili bir takım araştırmalar da yapmışlar yani bu modellemelerde eğer doğursaydı kadın menopozdan sonra vücudunda ne tür gelişmeler olurdu falan diye Ee, ama bu biz aslında daha çok bu büyük anne ve e, anneanne olmanın da annelikten hiç uzak olmadığı e, yaklaşımı ile ilgili paylaşmak e, istedim ben daha doğrusu. Evet bu kaynak bitecek gibi değil ancak bizim vaktimiz bitti. Bu arada sevgili Feryal var e, yayında ona çok teşekkür ediyoruz. Radyonun çok da evet bazı e, elemanlarımızın olmadığı bir gün her yere yetişiyor. Sağ olsun ee, sevgili Ayşen Sert de sağ olsun hepinize iyi haftalar diliyoruz haftaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Kamusla Güreş Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması. It's only words and words are all I have.